Mürebbi'den istifadenin keyfiyeti Tevbemizde şahit kılacağımız ve nezaretinde Müslümanlığımızı tatbik etmek istediğimiz kimseye müracaat ettiğimiz takdirde Cibril hadisinde belirtilmiş faideleri öğrenmeye çalışmalıyız. Ömer bin Hattab radıyallahu ta'ala anhu şöyle buyurur. Beynemâ nahnu'inze Rasûlillâhi sallallahu ta'ala aleyhi ve selleme zâte إذ طلع علينا رجل شديد بياض السياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله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 فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي يَا عُمَرُ اَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهُ جِبْرِيلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ Bir vakit bizler Hz. Resul-i Ekrem sallallahu Teala aleyhi ve sellemin huzuru saadetinde oturmuştuk. Ne bakalım üzerinde ter, toz gibi seferin eseri bulunmayan, çokça siyah saçlı, ve beyaz elbiseli bir adam meclisimize girdi. Bizden birimiz onu görmemişti ve tanıyamazdı. Resul-i Ekrem'in yanında oturdu. Dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini peygamberin baldır ve uyluklarına koydu. kemal edeple Ey Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Bana İslam'dan anlat dedi. Allah'ın Resulü de Allah'tan başka bir ilah Eşit tapınak, sığınak olmadığına ve Hazreti Muhammed'in de sallallahu Teala aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmendir. Beş vakit namazı dost doğru kılmandır. Malının zekatını müstahaklarına vermendir. Ramazan orucunu tutmandır. Hacetmendir. Hacetmenin gücünü bulmak şarttır. Güç bulsan kabeyi Muazzama'yı ziyaret etmendir. Buyurdu. Gelen. Evet doğru dedin dedi. Hazreti Ömer radıyallahu taala anhu der ki biz taaccub ettik. Hem ondan sorar hem de onu tasdik eder dedik. Gelen bana imandan haber ver dedi. resul Ekrem de şöyle buyurdu. Allah'ın varlığına, birliğine, meleklerine, kitaplarına, göndermiş olduğu peygamberlere ve ahiret gününe iman etmendir.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 size dininizi öğretmeye gelmiş buyurdular. Hadisin diğer bir gelişinde fi hamsin la ya'lemuhunna Kıyametin ne zaman kopacağı Allah'tan başka hiçbir kimsenin bilmediği 5 gaybi olan şeyde dahildir. Buyurmakla Lokman Suresi'nin 34. ayetini tilavet buyurdu. İnne Allahi 'indehu 'ilmu saati ve yunzilu'l-gaytha ve ya'lemu ma fi'l-erham ve ma tadri nefsu ma za teksebu gadan ve ma tadri nefsu bi ayyi ardin tamut. İnne Allaha 'alimun habir. <gülüyor> Kıyametin ne zaman kopacağını bilmek şüphesiz ki Allah'a mahsustur. Yağmuru o indirir. Rahimlerde olanları o bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez.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 hiç okumamış bir ümmi gibi olmalıdır. Aksi takdirde mürebbisini tanımamış oluyor ve faidesiz kalır. İşte gördüğümüz gibi Cibril aleyhisselam bir bedevi suretinde Peygamber sallallahu teala aleyhi ve selleme gelmiştir ve hiçbir şey bilmiyor gibi görünmüştür. Böyle olan bir talip yahut mürid asla yoldan kalmaz. Bu takdirde mürebbinin sözü naslara muhalif olmadığı müddetçe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 kendi asli suretlerinde değil ancak güzel suretlerde kendilerini gösterirler. İnsanların maddi gözleri onların nurlarına tahammül edemez. Çünkü melekler nurdan yaratılmışlardır. İnsan basiret ve kalbiyle de meleği görür ve ondan birçok şeyleri öğrenebilir. 3. Cibril hadisi güzel elbisenin giyilmesi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 Tabi'in ve tebe-i tabi'in Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme gösterilen saygıyla sünnet ve şeriat ilmini kendilerinden öğrendikleri üstadlarına saygıda bulunurlardı. Nitekim Abdullah İbni Abbas radıyallahu teala anhum'a peygamberin yakını olmasına rağmen Üstad-ı Zeyd bin Sabit'in zengisini tutar onu bindirir, biz alemlerimize böyle saygıda bulunmamızla emrolunduk derdi. Üstad-ı Zeyd de eğilip i̇bn Abbas'ın elini öperek, biz de Nebimizin Ali Beytine böyle hürmet etmekle emrolunduk derdi. Binaaneley, zillete girmeksizin kemali tevazu ile müntesip yahut öğrenci, bütün dikkatini mürebbisinde topladığı halde huzurunda bulunmalıdır. Riyabında dahi kendini huzurunda bulundurup sözlerini, fiillerini örnek edinmelidir. İş buradaki saygı, mürebbinin şahsına değil, taşımış olduğu Allah Subhanehu ve Teala'nın El-Alimu Celle Celaluhu, El-Mu'minu Celle Celaluhu gibi ismi şeriflerinin eserine saygıdır. Yani saygı, üstade değil, üstadiyetedir. Öğrenci yahut mürit, mürebbisinin meclisinde bulunduğunda daha önce bahsedilen vakar, tevazu, içtenlikle teslim ve samimiyet üzere, aynı zamanda robot gibi değil, hilim, eşit yumuşaklık üzere selam verip oturmalı yahut emrini beklemelidir. Ashab ve selef, büyüklerinin karşısında izin alıncaya kadar oturmazlardı. Oturduğu zaman, üstadının iltifatından başka her şeyi sarfı nazar etmelidir. Ta ki mürebbisinin nefeslerinden faidelenmiş olsun. Karşısında otururken, Yine vakar, tevazu, teslim, samimiyet ve yumuşaklığı bildirir derecede oturmalıdır. Yahut aksi teverrük yani sağ ayağını sol ayağının altından çıkarıp kalçası üzere oturmalıdır. İş sufilere göre bu oturuş daha güzeldir. Öğrenci hocasının yanında otururken en az diz çökerek oturmalıdır. Ellerini kendi dizleri üzerine koymak da edeptir. Edebe riayet edenin kalbi ilmi celbeder. kemal edeple talebe hocasının yanında diz çökerek oturur. Bu hal ile kendini hocasının sözlerine hazırlar diye ifade olunmuştur. Cibril'in diz üzerinde oturması bizlere edep ve tevazu olmak üzere iki büyük ahlak öğretir. Binaenaleyh edebi bozarak, horlayarak ve kibirlenerek hocasının yanına girip oturan kimse, feyz ilahiyeden mahrum kalır. Onun için Cebrail, gelişinde fiili olarak diz çökerek, ashab-ı kirama teslim, edep, tevazu, ağır başlılık ve vakarla ilme susamış ve iştiyaklı olarak ilme talip olmayı fiilen öğretmiştir. Ashab-ı kiram bunlarla beraber daha birçok edeplere sahip idiler. Resulullah sallallahu ta'ala aleyhi ve sellemin konuşması anında, Huzurunda oturan ashabı kafalarını göğüsleri üzerine koyup göz kapaklarını yere çevirir, alt çenelerini göğsün çukuru üzerine koyarlardı. Sükut halinde bütün dikkatlerini peygambere vererek kemali dikkatle sözünü dinlerlerdi. Sözleriyle aşırı derecede sevince kapılırlardı. Dinledikçe kendilerinde bir rahatlık, boşlukta bir hoşluk hissederlerdi onların kemal-i peygamberi yüceltmeleri, amirlere ve büyüklere yapılan edep ve saygının en üstünü idi. Binaenaleyh işte Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anhu, onların sükunet içerisinde duruşla dinleyişlerini, edebe bürünmelerini, teslim ve sevgilerini, istiare, tasvir ve kinaye yoluyla ke enne alâ ala ruusihimut dayru başlarına kuş konmuşçasına deyimiyle ifade etmişti.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 Fudail bin İyad bir talebesine şöyle demiştir. Ey aziz! Evvela hocanın ve şeyhinin huzurunda edeple otur. O söze başlarken onu dinle. Bütün aklın onun sözünde olsun. Aksi takdirde onu imtihana kalkışırsan zarar edersin. Celaleddin Rumi Kudsesirruh Sultan Veled'e şöyle demiş. Ey aziz! Felsefecilik yapma. Aklın ile büyüğüne teslim ol. Aksi takdirde senin aklın sana tuzak olur. Ey aziz! Hiçbir zaman hocanın lafına karşı koyma. Zira sen hocayı dinlemek için gidiyorsun. Onu dinle ki hoca olasın. Hocayı dinletmekle uğraştığında bil ki edepten uzak kalırsın. Ey aziz! Hocanın hizmetinde sabırla devam et. Eğer sende edep ve tevazu varsa, Kalbine nurlar gelir. Hep ilim olur. Hocana karşı kalbinde kin, gazap, samimiyetsizlik varsa bunların aslı ateş olduğundan seni yakar, kül eder. Akılcılığın nihayeti tuzaktır. Hayale, evhama vesile olur. Seni ilimden uzaklaştırır. Öğretene hürmet et. Senin hürmetin kadrini yüceltir. Hürmetsizliğin mahrumluğundur. İnsanın kemaline merdiven edeptir. Dikkat! Nuh'un oğlu edepsizlikten mahrum oldu. Onun ve Lut'un karısı da bu yüzden ebedi hüsrana uğradılar. Sana aklının faidesi yoktur. Mürebbiye, edep ve tevazu ile teslim olman hem sana akıl hem de kemaliyet olur. Edep dediğimiz zaman peygamberimizin sünnetini kastederiz. Peygamberimizin sünnetleri, yani şeriatı Nuh'un gemisi gibidir. O gemiye binen kurtulur. O gemiye binmeyen boğulur. İşte edep, amirin bize bildirmiş olduğu emrinin tatbikatının mahsulüdür. Bazen edepsizlik küfre götürür. Bazen fıska götürür. Bazen de gözden düşürür. Kimin kime karşı edepli olacağını anla. Ey aziz! Evham ve hayal denizlerin dalgaları gibidir. Binaenaleyh, amir, Allah ve Resulullah ise emrini inkar etmek küfürdür. Yapmamak fısktır. Allah ve Resulullah'a karşı edepli ol. D. Muallimin yanına girip oturduğu zaman, talebenin vazifelerinden biri de hilim yani yumuşaklıktır. Hilim ve yumuşaklık, güzel ahlakın en güzelidir. Zira mürebbinin söylediği sözü ayet ise yahut hadis ise, Hilim sebebiyle talebe zapt eder. Burada mürebbiyi kızdırırsa sözlerine karşı geldiğinde ayet ve hadise karşı geldiğini unutmamalıdır. Onun için hilim ve yumuşaklık her zaman güzel sayılmaktadır. Kays oğullarından bir kafile Peygamber sallallahu ta'ala aleyhi ve sellemin ziyaretine geldiklerinde onu görünce heyecanlarından ziyaretine koşarak elini öptüler. Onların içinde Eşec yani Münzir bin Aiz adlı bir genç vardı. Bu zat devesini çöktürdü, temiz, beyaz elbiselerini giyerek huşu ve hudu içerisinde Peygamber sallallahu ta'ala aleyhi ve sellemin yanına varıp elini öptü. Bunun üzerine Resulullah sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem onun halinden hoşnut olmuş, beğenmiş ve şöyle buyurmuştur. İnne kele lehasleteyni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 Diye bilmeliyiz. Hadisin bazı gelişlerinde siyah saçlı yerine siyah sakallı varit olmuştur. Buna göre sakallı olarak gençlerin tahsilinin daha faideli olduğu beyan olunmaktadır. Kelimatı Sadide şöyle yazılmış. Gençlere sakalın faidesi ne olabilir? Cevap Gençlerde ilk evvela şehvet hücum eder. Sakallı bir genç sakalı ile günahtan sakınır. Faidesinin günahtan sakınmak olduğunu beyan eder. 5. Söz ve hükmünün muhalifi olarak bir alimden nakletmemesidir. Filan alimden işittiğime göre şöyle şöyle yahut şöyleymiş gibi sözlerden sakınmalıdır. Üstadı muhalif bir şey söylediğinde hemen itiraz etmekle muhalefete geçmemelidir. Bu zarar verir. 6. Hocasının yanında gelen gidenlere iltifat etmemesidir. Mesela gelene merhaba, hoş geldin, gidene güle güle yine buyurun gibi sözlerden sakınmalıdır. Namazda oturduğu gibi oturur, başkasıyla konuşmaz. Dikkatini mürebbisi üzerine toplar. Konuştuysa zapt eder. Sukut ettiyse talebe olduğuna göre o günkü dersini zihninde tekrarlar. Sufi olduğuna göre nefes alıp vermekle lafzayı celali tekrarlar. 7- Dikkatini hocasının üzerinde toplaması şartıyla hocası dışarıya çıkarsa ayağa kalkar. Oturursa hürmeten onunla birlikte oturur. Dikkatini toplamamış ise kalkmakta, oturmakta, el öpmekte hiçbir mana yoktur. 8- Yolda ondan soru sormamasıdır. Umumu ilgilendirmeyen şahsi soruları tenhada sormalıdır. 9- Hiçbir vakit hocasının hakkında kalbende olsa suizan etmemesidir. Bilhusus münkirlerin yanında oturmamalıdır. Bu edeplere riayet edenin kalbine hak ilhamları gelir. Asabi ı kiram Cibril gibi yaparak görmeyenler görenlere bakarak Cibrili taklit ettiler ve her biri kamil bir üstad olu verdi. Mürebbi'de aranılan vasıflar. Mürebbi'nin de müridini irşat etmesinde 19 edebe riayet etmesi lazımdır. Yani hocası yukarıdaki edepleri gördüğü ve inandığı vakit şu hasletlere riayet edecektir. 1. Öğretmesinde zorluklara katlanmasıdır. 2 yumuşaklıkla muamele etmesidir. 3. Vakarla oturup boynunun bükmesidir. Yani boynunu büküp kalben Allah'a yalvarır. Ey Rabbim, kötü ve aciz kulunun talebelerine lütuf eyle gibi dualarda bulunmalıdır. Tarikat erbabları Rab gibi Allah Teala'nın mahlukuna bakma. Sen de bir abd olduğun halde Allah Teala'nın mahlukuna bak demişlerdir.